Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüler. Sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Çok güzel bir gün. Evet ve biz çok sevdiğimiz bir yazarın bütün kitaplarını topladık geldik şu an önümüzde serili duruyorlar Zeynep Cemal'in kitapları. Evet Zeynep Cemal'in kitaplarını getirmemizin nedeni de aslında 6 Ekim gününde düzenlenen gün Işık kitaplığı tarafından düzenlenen Zeynep Cemal'i Edebiyat Günü. E, aslında geçen hafta cumartesi günü biz oradaydık yani. E, çok güzel bir edebiyat günü geçirdik. Evet bu yıl ikincisi düzenlendi. Geçen sene başladı ve geleneksel olması... Umuluyor Edebiyat Gününün ardından bir de ödül töreni yapılıyor evet. her sene işte iki yıldır yapılıyor Zeynep Cemali e öykü yarışması düzenleniyor ve altıncı yedinci sekizinci sınıflardan katılan öğrenciler arasında yapılan bir elemeyle bu sene de üç kişiye birer ödül verildi Evet öykü yazıp gönderiyorlar ve o öyküler değerlendiriliyor ve ödül alıyorlar bu çok önemli ee, yani önce şunu söyleyelim aslında bir yayın evinin bir çocuk kitapları yayıncısının Türkiye'de Türkiye şartlarında düşünmemiz gerekiyor. Ee, i̇şte bir yazarını Zeynep Cemali'nin adını 2009 yılında kaybettik Zeynep Cemali'yi. Yani biraz e, erken oldu yani daha e, çok yazacaktı o yani o belliydi biraz erken oldu. Evet ve yani giderek oldu. de e, olgunlaşıyordu e. Evet, çok, her kitabı yani... bir, bir öncekinden daha güzel bir yere gidiyordu bence ki zamansız. İşte yani her ölüm zamansızdır evet. ama bazı ölümler daha zamansız oluyor. Zeynep Cemal'ininki de onlardan biriydi. Ee, yani bir yayın evinin günüşe kitaplığının bir yazarının adını bu şekilde yaşatması... ...ve bunu bir edebiyat gününe dönüştürmesi, konferans düzenlemesi... ...öğrenciler arasında işte ortaokul öğrencileri arasında bir öykü yarışması düzenleyip ödül veriyor olması... Oldukça ciddi bir iş. Yani bu çok takdir edilecek bir iş. Çok güzel bir iş. Bu yüzden gün ışığı kitaplığını bir kutlamak gerekiyor evet. her şeyden önce. Bir de güzel olan şey geçen seneki katılıma göre bu yıl daha fazla öğrenci katılmış... Ee, muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu sayı giderek artacak zaten ee, geçen haftaki konuşmalar sırasında da bu dile getirildi daha hı hı. Ee, öykü beklediğimiz şu şu şu iller evet, var çok yani hedefleri öykü de var öykü gelmemiş evet. iller var bütün Türkiye'den Umarım çocuklardan yüzlerce binlerce öykü yar. Gerçekten bundan daha güzel teşvik edici bir şey olamaz bence. Evet şimdi programı nasıldı bu 6 Ekim'de düzenlenen Zeynep Cemal'i Edebiyat Günü'nün programı nasıldı? Aslında bizi duyduğumuz ilk günden yani programın açıklandığı ilk günden beridir heyecanlandıran konuşmacılar ve konuşmalar vardı. İşte açılış konuşmasını Yalvaç Ural yaptı. E, usta yazar çocuk edebiyatının önemli ismi Yalvaçural yaptı. Yalvaç konuşmasında e, Sokrates'in bundan binlerce ya iki bin binlerce derken yani 2500 yıl kadar önce e, söylediği bir söz. Şimdi ben tabii o sözü toparlayamayacağım ama bu çocuklar ne? Şimdi ki çocuklar, bu, şimdiki çocuklar adam yavaşlıyor. değil anlamına gelen bir metinle e, giriş yaptı. Tabi şaşırttı bizi bir önce ama 2500 yıl önce de yetişkinlerin çocuklara bakış açısı. Hiç Aslında aynıymiş değilmiş. Yani bu bence dehşet verici bir şey. Yani <gülüyor> <gülüyor> çocuklar her zaman çocuklar için denir ya şimdiki çocuklar işte hani yeni doğan çocuklar için falan acayip zeki işte bunu veriyorsun eline kumandayı pıt pıt açıyor kapıyor falan diye hep böyle anlatılır ama bizim bakışımız hiç değişmiyor nedense çok garip. <gülüyor> ee, ve işte ardından Semih Gümüş ee, bir konuşma yaptı. Edebiyat cephesi ve yaratıcı yazarlık başlıklı bir konuşmaydı. E, çok keyifli örnekler verdi Semih gümüş konuşmasında benim ilgimi çeken örnekler verdi ee, daha sonra e, ki e, konuşmacı Zekeriya Kayaydı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ndendi ve ya bu dehşet e, verici örneklerle dehşet vericiydi gerçekten çünkü e, güncel ders kitapları incelemeye alınmış yani şu anda çocuklara dağıtılmış ders kitapları Sanıyorum bunlar ya da en evet. azından geçen sene dağıtılmış ders kitapları galiba. Yani çocukların kullandığı ders kitapları ve öyle dil hataları var ki kitaplarda yani bir kere bütün salon gülmekten kırıldık yani onu bir söylemem lazım yani e, bir takım insan isimleri var işte şair diye yazar diye geçiyor kim olduğunu bilmiyoruz yani hani sanki başka kimse yokmuş gibi koskoca ülkede şair yazar ve çok komik yani bir şairin şiirini yanlış aktarmalar vesaireler. Yani hani Korkunç canım, tabii çok yani üstüne söz e, söylenemez. Ama e, öte yandan yani bunun önüne nasıl geçeceğiz? Ne yapacak İşte talim terbiye kurulu var vesaire hani orada, ama hani o konuda da biraz daha çözüm bir, önerisi Yoktu evet çok fazla sayıda örnek gördük. Tamam ama hani ne yapacağız yani o konuda aslında pek bir e, fikir edinmiş değilim bu konuşmadan kendi adıma. E, ardından e, gelen ben böyle pıtır pıtır anlatıyorum ama arada söyleyeceğim bir şey varsa e, sen de söyle. E, Kenan Kocatürk e, konuştu. Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri. Dijital haklardan Fatih Projesi'ne yayıncılık sektöründe yeni gelişmeler başlıklı bir konuşma yaptı. Birçok sayısal bilgi verdi. Evet. Bu bilgilerin bazıları komik bir şey çok ilgimi çekti. E, şimdi tam hatırlayamıyorum ama Türkiye'de üretilen kitap sayısı 2011 yılında sanıyorum. E, 300 bin kitap mı 300 dedi? 300 kadar milyon mu dedi? Üç, 300 bin mi dedi? Şimdi tam o bilgi yanlış olacak ama sonuçta hani bir hep bir şu tarz. söyleniyor ya e, işte e, 6 kişiye 1 kitap düşüyormuş. Dedi ki hayır 1 kişiye 5.8 kitap düşüyor. Yani o bilgi ama yanlış. Ama üretilen kitapların... E, yani buna kaçtı? ders kitapları da dahil evet. mi? Tabii yani en büyük yayımcı Milli Eğitim Bakanlığı evet, dedi zaten. Mesela bu çok çarpıcı bir bilgi. Yani sektörün yüzde ellisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları oluşturuyormuş aslında. Yani zaten dolayısıyla... milyonlarca kitap e, okullara e, ders kitabı olarak dağıtılıyor. Onları o sayının içinden düştüğün zaman. Eğer doğru anladıysak sonuçta bence hala kişi başına 1.5.8 kitap düşüyor diyemeyiz. Yani öyle bir şey dememek gerekiyor. Yani evet. Bir şekilde bir kitap düşüyor olması kitap düştüğü anlamına gelmiyor bence yani çünkü. Yani nitelikli kitap kaç tane dersek yani. E, bu arada çok... e, neyse şimdi şey %50'ye <gülüyor> niteliksizliği kesin olarak söylemiş olduk birdenbire ama hani öyleymiş gibi bir ifade kullandık. Fakat yani eğer biz doğru anladıysak bana göre yani en azından hala 5.8 kitap düşmüyor olması gerekir kişi başına. Onun bunun ardından Fatih projesiyle ilgili tabii konuştu Kenan Bey ve e, 16 milyon öğrencinin bu projeyle söz konusu oldu. 16 milyon öğrenciye ulaşacak bir proje. Bu çok düşündürücü. ...geliyor bana. Açıkçası bunu... ...yani... E, ...tedirgin ediyor beni bir kere. Fatih projesi baştan sona tedirgin edici bir proje zaten. Adıyla bile tedirgin edici bir proje zaten. <gülüyor> Ama... E, ...16 milyon öğrenciye ulaşacak... ...bir şey. Bunun getirdiği ekonomik... E, ...çıkarlar... ...demek zorundayım. E, bunun getirdiği... ...ekonomik çıkarlar herkesin ağzını sulandırıyor. Bu çok açık ve bu çok tehlikeli... ...aynı zamanda. E, bize her gün... ...çıkarlar... E, Çeşitli okullardan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve buna İstanbul Ümraniye dahil e, okullardan öğretmenler e-mail gönderiyorlar. Birçok yayın evine de bunu yapıyorlar zaten ve kitap yardımı istiyorlar. Yani okulların kitaplıklarında kitap yokken bizim Fatih projesi gibi bir abesle iştigal etmemiz sadece bu ekonomik büyüklüğü nedeniyle bence bir kere ayıp. Evet. E, bunun ardından... Profesör Doktor Üstün Ergüder bir konuşma yaptı. Eğitim Reformu Girişimi Direktörü kendisi. 4 artı 4 artı 4 okuma kültürümüzü geliştirmek için bir fırsat olabilir mi diye bir başlığı, başlığı vardı. Az önceki konuya bağlanıyoruz yine zaten kütüphaneleri yani... kitapla doldurmadıktan sonra... 4 artı 4 getirsen ne olur, getirmesen yani öte ne olur yandan yani. şimdi Bir de şey de var yani konuşmayla ilgili de yani Üstün Bey de bu konuya pek değinmedi zaten. Evet, yani 4 artı 4 artı ile ilgili umutlu olduğunu söyledi. Niye umutlu olduğunu da ben mesela anlamadım kendi adıma. Yani hani e işte seçmeli dersler çoğalacak çocuklar okulları sevdir ama o seçmeli dersleri verecek öğre, şey, öğretmen var mı ki? Yani olsaydı zaten bugüne kadar da olurdu gibi Yok, geliyor yani. Işte... yani daha dün duymadık mı okullar açılığı ne kadar oldu hala ders programları, ders programları oturmamış, evet. yenilenen bir kere daha değişen çocuklar var etrafımızda duyuyoruz. Evet on, bunun ardından da işte 4 artı 4 artı 4 konusun, konuşmasının ardından da panel vardı bu paneli ben öz, yani çok heyecanla bekliyordum sanırım sen de. Öyle. E, Müge İplikçi Beh, Behçet Çelik ve Aslı Tohumcu Gençlik Edebiyatı bizde de yazılabilir mi? Yoksa zaten yazılıyor mu? Başlığıyla. E, i̇şte e, katılımcıların karşısına çıktılar. E, fakat bana göre bu konuyu konuşmadılar. Yani işte kendi evet, Gençlik evet ne edebiyatını daha çok. Evet. Kendi tanımlarını yaptılar. E, kendi aralarında o tanımları paylaşmış oldular. E, ama ben bu soruya yanıt alamadığımızı düşünüyorum e, bu panelde de e, dolayısıyla hani pek tatmin olduğum bir e, bölüm değildi çok heyecanla beklememe rağmen hı hı. ve ardından Selimileri Selimileri şimdi onun e, konuşmasından ne aktarmaya kalksak çok kaba evet, olacak çok, hani bizim ifadelerimiz e... kesinlikle karşılayamaz onun ifadelerini o yüzden hani çok güzel bir konuşma yaptı çok keyifle dinledik e, çok güzeldi yani çok Final çok için evet, gerçekten. iyi bir finaldi. Çok doyurucuydu. Ee, ardından da günün en güzel anı geldi zaten. Evet çocukların ödül aldı. Evet, öykü yarışmasına tören... katılıp da e, dereceye giren çocuklar, 3 çocuk ve öğretmenleri e, ödüllerini aldılar. E, bu arada e, Güneşi Kitaplığı'ndan e, Müren Beykan... Ee, yarışmaya yapılan işte başvuruyla ilgili bir takım istatistiksel bilgiler de verdi çok ilginç de aslında yani kız çocukları açık ara önde evet, gidiyormuş erkeklerden çok kız çocukları yazıyor ee, zaten ödül alanlarda üç kişide kızızdı ee, sanırım geçen sene de geçen sene de öyle burada öyle, evet, evet. O, öyle. Öykülerin kitap kitaplaştırılmış yani bütün öyküler bir evet. araya getirilip bir kitap çık yapılmış. Orada da hepsi kız kazananların ikisi. Evet iki yani yolları açık olsun gerçekten e, büyük bir adım atmışlar. Umarım e, arkası da arkası gelir, gelir onlar Arkası gelir için. ve çok güzeldi bu arada ödül alma töreni. Öğretmenlerin konuşmaları çocukların oradaki heyecanı hepsini bir arada görmek evet. çok keyifliydi. E, Ölkü, toplamda sen bitir. Bitiriyorum yani o zaman için <gülüyor> bu panel şey konferans kısmını bitiriyorum. Ee, toplamda çok önemli bir gündü. Yani Güneş Kitaplığı'nın yaptığı çok önemli bir iş bence, çok önemli bir girişim. Ee, kendi adıma konuşmacıların da bu önemli günün içini biraz daha doldurmalarını beklerdim ben. Ee, Güneş Kitaplığı'nın bu büyük emeğinin biraz daha dolu bir karşılığı olmalıydı konuşmacılar açısından söylüyorum. Ee, ama çok önemli ve devamını diliyorum. Öykülerden bahsettik. Gelelim öykü ustamıza. Zeynep Cemal'i yazmaya zaten öykülerle başlamış. Güneş'e kitaplığından kitapları çıkmadan önce uzun yıllar çeşitli çocuk dergilerinde öyküleri yayınlanmış. Ve ardından Güneş'e kitaplığından ilk kitabı Ben Çınar Ağacı ve Puf Böreği. ...yayımlanmış bir öykü kitabı bu. Ona tekrar yine öykülerin yer aldığı Gül Sokağı'nın Dikenleri izliyor. Ama bizim Zeynep Cemal ile tanışmamızın öyküsünü sen Aa, anlat istersen. Yine öyküler var işin içinde ama vardı, başka evet. diğerlerinden daha farklı ee, öyküler söz konusu. Acaba buna girmeden önce bir müzik arasını vermeli miyiz? Ee, ...tamam... ...ve verelim ve bir kitap armağan edeceğiz... ...Gün Işık bir Zeynep Cemali kitabı armağan edeceğiz... Ee, ...şarkıyı da neden bugün farklı seçtiğimizi de söyleyelim... ...şimdi Zeynep Cemali'nin Çılgın Babam adlı öykü kitabı... ...kendi çocukluk anılarını anlatıyor... ...babasıyla yaşadığı e, anıları anlatıyor... ...ve biz de o yıllara gidelim istedik... ...ve e, İlham Gencer'den bir varmış bir yokmuş çalacağız bugün... A, telefon numarasını vermeyi unuttuk. Evet. 0212 343 4040. Bir, bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış Boğazi Çinçin. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlanır. Bakışmışlar göz göze gören kimse olmaz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 Tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde anne atlamış gitmiş içi titriyerekten güzel kızcağız açmış kapıyı gülerken demiş hanım geç kaldın bak artık evlendim ben bekledim de gelmedin yaya kaldın bu işten bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış Boğaz Gün Işığı kitaplığından bir Zeynep Cemali kitabı kazanan dinleyicimiz Berfin Bahar Türkdoğan oldu. Ee, Zeynep Cemali ile nasıl tanıştık orada kalmıştık hızlı hızlı anlatacağım. Ee, işte bir ulusal kanalda bir kent programı yapıyorduk ve İstanbul programı yapıyorduk daha doğrusu. Ee, Çılgın Babam yayınlandığı zamanda e, baktık ki içinde gerçekten dolu dolu yaşayan bir İstanbul var. Bir insan yaşadığı İstanbul anlatıyor. Bu bize çok ilgimizi çekti ve hemen... İletişim kurduk ben e, Zeynep Hanım'a telefon ettim yayın evinden numarasını alarak ve dedim ki Zeynep Hanım çılgın babam kitabınızı okuduk e, ve hani şu program için sizinle bir röportaj yapmak istiyoruz diye ilk cümlesi şu oldu onlar benim anılarım <gülüyor> <gülüyor> o heyecanı onun zaten e, Zeynep Hanım'ın e, yani tanışma şansı bulduğum için çok e, seviniyorum gözleri ışıl ışıldı yani. Evet tam onu diyecektim ben de evet. parlıyordu. Ondan sonra e, ve e, işte kendisiyle buluştuk e, kızıl toprakta işte çocukluğunun geçtiği yerler işte babasının e, İstiklal caddesi üstündeki e, dükkanı işte vesaire bütün bu işte onunla bir İstanbul'u gezdik oralarda kapalı çarşıya e, gittik yaptık. kapalı çarşıya gittik kapalı çarşı, çok güzeldir o hikayeler zaten çılgın babam kitabında anlatılıyor eee Kendisi o kadar heyecanlı, o kadar dolu bir insandı ki o kadar yani o samimiyeti e, şunu açıkça söylemek lazım. Belki de e, senin çok önemli bir tespitin vardı. E, benim çok ciddiye aldığım bir tespit o. Bazı e, çocuk edebiyatında bazı yazarlar çocuk gibi yazıyor, çocuk gibi yazmaya çalışıyor. Bu gibi e, işin büyüsünü bozan şey. Zeynep Cemal'i içindeki çocukla yazıyordu. Yani bu çok gözle görülüyor evet. çünkü içindeki çocukla konuşuyordu. İçindeki çocukla davranıyordu ve bu, o aynen kitaplarında var. O gün gezerken zaten bütün o gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde bütün anıları tekrar yaşadı. Öyle bir anlattı ki biz de o an e, sanki böyle evet, evet. gittik yani geldik bizi beraber yükseltti. Yani bence kitaplarındaki e, başarı da Zeynep Cemal'in oradan geliyordu evet. diye düşünüyorum. Evet. Özel yani çılgın babam zaten okuyunca hemen anlıyorsunuz. Evet bu o. Yani Elbette bir öykü kurgusu vardır, bir el değmiştir, bir şeydir falan ama yok yani o. Evet, hani... e, bir röportajında Zeynep Cemali'ye ah. e, çocuk romanları yazmak farklı bir bakış açısı gerektiriyor mu diye sorulmuş. E, yanıtı şöyle, e, yazmak olaylara farklı açılardan bakmayı gerektirir. Çocuk da, çocukça düşünüp yetişkince anlatmak işin özü bu. Kahramanları yaratmak ise onlar zaten yaşamın içinde işte eh yani ee, kahramanlarından söz edelim. Çünkü e, inanılmaz bir e, karakter zenginliği var Zeynep Cemal'in kitaplarında. İşte bu ilk ilk çıkan iki kitabında e, Ben Çınar Ağacı ve Puf Böreği ve Gül Sokak'ın Dikenleri'nde kısa öyküleri var. Her öyküde bir e, çocuk karakter var ve eee o çocukların hissettikleri yaşadığı sorunlar işte yetişkinlerin bunları göz ardı etmesi hiç görmemesi çocukların problemlerin içinden çıkmak için çözümler üretmesi gerçekten inanılmaz bir zenginlik var. Üstelik her çocuklarla ilgili olabilecek her tür konuyu kullanmış i̇şte kardeş ilişkileri var aile sorunları var. Onlardan da hemen bahsedelim yani konularından da bahsedelim mesela güzelce de bir kaçak memo bu ya ben... Güzelce toplumsal açıdan e, en önemli kitabı diyebilirim. En önemli iki kitabından biri benim için. Diğeri de e, Patenli Kız. Patenli Kız da işitme engelli bir kızın hı hı. E, maalesef. Ama bu güzelce de bir kaçak memo töre kan davası konusunu ele alıyor. Yani evet. bugün eğer e, biz politikalarımızı işte bıçak kemiğe dayandı kan yerde kalmayacak gibi bir o töre aptallığı üzerinden kurmasaydık. Türkiye çok başka bir ülke olacaktı belki. Dolayısıyla çok önemli toplumsal açıdan bir kitap bu. Töre konusuna, kan davası konusuna ve çok ustaca girdiği e. için bence çok iyi yazılmış bir kitap. Ee, konuları bu. Bunun yanında işte aileden birini kaybetmek, anneyi kaybetmek. Ballı Çörek, Çörek Kafeteryası'nda. Kafetariyesi söz konusu. Yani bütün bunlar işte bir araya geldiğinde karakter zenginliği, konu tercihleri aslında başlı başına... Evet. Mesela bir de şey önemli mesela bağlı Çörek Kafeteryası'nda paterne kızda ve Ankaralı'da 3 romanında 3 tane kız çocuk baş karakter var. Diğer öykülerinde de mesela kız çocukların okula gönderilmesi gönderilmemesi meselesi. Hmm. Kız çocuk oğlan çocuk ayrımı yani bunlar da hani toplumsal olarak hep şikayet ettiğimiz durumlar bunlara da nokta atışı yapmış. Ee, o açıdan da önemli yani işte, mahalle hayatı mesela çok önemli. O çok önemli. zaten Bütün zengin orada evet. Kitaplarında öyle bir mahalle aileler aile ilişkileri e, yani. Şimdi bu e, panne e, konferansta Zeynep Cemal'i e, edebiyat gününde Yalvaç Ural ilk konuşmayı yapmıştı ve demişti ki işte taklit kitaplar yani birbirinin kopyası kitaplar işte ne bileyim. Ee, ...çok işte Saftir Gregg çıkıyor... ...Saftir Gregg gibi bir başka kitap daha çıkıyor... ...işte bir tane fantastik bir kitap çıkıyor... ...onun gibi birkaç tane daha çıkıyor uh -huh. vesaire... hep birbirini kopyalayan... Ee, ...ve işte... Hani ...başka bir yerden bir edebiyat... ...yani Yalvaçural bundan çok rahatsız... ...belliydi yani konuşmasında... Ee, ...o açıdan bakacak olursak... ...burada son derece yerel... ...yani yerel derken... Çok olumlu anlamda evet. bir yerellikten bahsediyorum. Yani bu e, bütün dünyaya kapı açan bir yerellik. E, i̇şte bizim sokakta yaşayan insanla işte sen, ben vesaire varız bu kitaplarda. Yani bu kitapların en güzel yanlarından evet. biri de bu. E, Bağlı Çörek Kafeteryası ile ilgili bir dolap kitapta e, bir yazı yazdı, yazmıştık. Orada ben şey demiştim. E, i̇şte İdeertepe'de bir mahallede geçiyor hikaye. Herhalde Zeynep Cemal'i oraya gitmiş, oradaki bir parka oturmuş, açmış defterini ve etrafına sadece bakarak bütün o gördüklerini kağıda dökmüş gibi. Yani o kadar gerçek. Yani şimdi çıksak bu kapıdan aşağı mahalleye yürüsek muhtemelen onun kitaplarında şey rastlayabileceğimiz birileriyle ya da bir yerlerle karşılaşırız. O gerçeklik duygusu çok hoşuma gidiyor benim. Yani o... Sokakta geçen hikayeler aynı zamanda işte çocukların e, yani şu çok güzel. E, Zeynep Cemal'in yazmaya başladığı yaş öyle güzel bir yaş ki şu açıdan içindeki çocukla hiçbir problemi olmamış o çok belli. Ama artık yetişkin olmuş bir yandan da yani çok başka bir yerden de bakıyor. Dolayısıyla biz yetişkinlerin ilişkilerini de okuyabiliyoruz evet. e, kitaplarda sadece çocukların... Durumu değil. Yetişkinlerin çocuklara bakış açısı, çocukların yetişkinlere bakış açısı bunları okumak da o kadar zor değilce Cemal'in kitaplarında. Evet. Ya mesela işte son kitabı Zeynep Cemali hayatını kaybettikten sonra basıldığı bu kitap Ankara'lı. Orada zaten bir ailenin üç kuşak ailenin hikayesini anlatıyor. O, oradaki yetişkinlerin kendi e, meseleleriyle yüzleşmeleri işte bunu ailenin küçük kızı aracılığıyla e, tanık oluyoruz. E, yani yetişkinler de alıp okusun mesela. Benim annemin e, eline evet. geçti bu kitap <gülüyor> ve günlerce elinden bırakamadan okumuştu. E, bütün o hikayenin içine girdim çok güzeldi diye anlatı anlatı bitirememişti. Ee, daha önce e, yine Burada radyo programında Patenli kızı da ele almıştık Onu da o zaman söylemiştim Onu da bir, bir kez daha söylemekte yarar var ee, Bu kitap da işte Şerare diye e, Bir kız çocuğu var Patenli kız ee, işitme engelli ama Birbiriyle iletişim kuramayan Bir sürü insanla gidip iletişim kurup Onların da birbirleriyle iletişim Yani iletişim için ne gerekli Bu soruyu sormamı, sormak için Çok güzel bir ...çıkış noktası, işitme engelli bir kızın... ...bütün bu iletişimi sağlıyor olması. Evet. Ee, yani bu bakış açısı da çok güzel... ...geliyor bana. Çok da olumlu geliyor. Yani bir hani bu işte engelli... ...olmak vesaire bu, bunlar çok hassas... ...konular bir yandan. Çok ihmal ediler, edilen... ...konular bunlar. Yani Türkiye'de özellikle bir yandan. Ama ona... ...bir de bu açıdan bakınca... ...yani bir engelli olmak... ...evet bir durum ama engelli mi... ...gerçekten... ...hani... Şey var diye bir slogan vardı Engelsizsiniz diye. Evet. yani Evet ya engelsizsiniz ya da biziz yani. Aslında öyle bir durum var mı gerçekten? O açıdan da çok keyifli buldum. Çok önemli bulduğum e, bir kitap oldu. Bir de şeye çok güldüm. Onu da söyleyeceğim. <gülüyor> şimdi Öykü Öykü Ge Gezen Kedi kitabında e, Öykü'nün adını neydi? Ha, bisiklet aşkına. Şimdi adı bisiklet olunca tabii hemen ilgimi çekiyor benim zaten. İşte çocukcağız e, bisiklet için işte en iyi karneyi Getirmiş vesaire ama olmuyor bir biçimde ee, babası çünkü terk edip bitmiş onları işte annesi vesaire hani öykü işim derinlerin anlatmayayım ee, sonuç itibariyle bir bisiklet dayısı sayesinde ediniyor ama bu işte öykü öykü gezen kedi nedeniyle bir Siyami, kaza yapıyor Siyami, Siyami Bey ee, yani en ilk öyküde Siyami Bey konuyu adı ama ondan sonra bir kaza yapıyor bisiklet hasar ...görüyor çok ciddi biçimde. Bunu şöyle söylüyor... ...kaportası yamulmuştu diye. <gülüyor> <gülüyor> ya yani bilmiyorum eskiden bisikletin kaportası... ...denir miydi denmez miydi ama ben onu okuyunca... ...çok güldüm yani bisikletin kaportası deyince... ...beni bir gülme aldı tabii. Ee, o da çok şeker bir durum. Sözcükler... ...gerçekten Cemal'in ...kitaplarında çok... ...önemli yer tutuyor. Deyimler yerel... Evet. ...ifadeler de çok sık... ...kullanılıyor. Bu da... Ee, kitapların zenginliğinden e, zenginliğine e, katkıda bulunan unsurlardan biri. Şimdi Dil bugün, kullanımı. Evet yani birçok zenginliğinden biri çok de bu. Çok şey söylenebilir. Ee, biz Ama... bugün kitaplar Hakkında çok genel yani Zeynep Cemali hakkında çok genel bir şeyler söylemeye çalıştık e, doğal olarak. Yani bütün kitaplarını bir seferde ele almamız da mümkün değildi ama zaman zaman yer verdik. Hem birdolapkitap.com'da hem burada e, yer verdik. Yer vermeye de devam edeceğiz. E, bugünlük süremizi bitirdik. E, evet e, Zeynep Cemali ile tanışmadıysanız e, gidin e, herhangi bir kitabını alın kitapçıdan ve... E okumaya başlayın evet, eminim hoşunuza gidecek. Değerli bir yazarla tanışmış olacaksınız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazile Mesuran'la, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye.